Genç arkadaşım var. Sinem Boyacı, Gizem Kıygı ve Yaşar Adanalı. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Merhaba, evet. evet e, yeni bir sergi açıldı. 6 Mayıs tarihinde Stüdyo X'de. Burası De Düzceli Evsiz Depremzedeler Konut Kooperatifi ve Düzce Umut Atölyesi'nin e, birlikte düzenledikleri bir sergi. Şimdi bu sergi vesilesiyle e, hem düzce de daha önce de programlarımızda e, çok sözünü ettiğimiz, konuştuğumuz evsiz depremzedeler hak sahibi olmayan e, vatandaşlarımızla ilgili hem problemleri konuşacağız hem de bu e, değerli projeyi konuşacağız. Evet. E, Yaşar önce e, bir proje hakkında genel bir bilgi verelim mi? Bu nereden çıktı? Nasıl çıktı? hangi ihtiyaçtan doğdu? Aslında çok uzun bir tarihçeden bahsediyoruz. Yani 99 depremi ile birlikte başlayan, Ağustos'la birlikte başlayan uzun bir tarihten başlıyoruz. Bir kısa özet rica edelim. Bilir misiniz? şu an devam eden serginin ismi Umut 99 2016. Ee, dediğiniz gibi çok uzun bir e, mücadelenin, 17 yıllık e, aslında bir hikayenin sergisi e, ve devam eden bir e, sürecin e, bir fotoğrafını veren e, ve İstanbul Oyunu bu konuya e, dikkatlerini çekmek isteyen e, bir etkinlik. E, Umut sergisi e, 99 Düzce depreminde kiracı olarak yaşayan, ee, evsiz deprem mücadelesinden ilhamını alıyor. Ee, burada e, de, depremzedelerin sağlıklı ve güvenli e, konutta yaşam hakkı için e, sürdürdükleri çok uzun bir mücadele sonunda e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mevcut hukuki mevzuatı da e, kullanarak e, bir konut kooperatiflerine arsa satmaları yönünde e, zorladılar. Yani bir kazanılmış hak var ortada. E, gece kondu kanunu 775 sayılı gece kondu kanununa istinaden e, depremzedeler e, yaklaşık 40 dönümlük bir arsayı e, toplu konut idaresinden almayı hak kazanıyorlar. Bu da 2014 yılında ilk taksit yatırılıyor ve bu süreç somutlaşmış oluyor. Bundan sonra e, bu alınan boş arsanın e, boş levha ...adeta üzerinde bir mahallenin inşası söz konusu oluyor. Burada da bizim gibi plancılar, mimarlar, mühendislerin oluşturduğu... ...Düzce Umut Atölyesi açık bir çağrıyla oluşuyor. Bir araya geliyoruz. Ve son iki yıldır neredeyse bu boş arsanın üzerinde nasıl bir mahalle, nasıl bir hayat... ...kurulabilir diye kafa yormaya başlıyoruz. Sergi de aslında... Düzce Umut Atölyesi'nin Düzce'li kiracı deprem mücadelesinden aldığı ilhamla ve onlarla birlikte sürdürdükleri bu katılımcı planlama ve tasarım sürecinin sonunda ortaya çıkan meyveleri paylaştığı, gösterdiği ve buranın aslında başka hayatlara, İstanbul'daki ve Türkiye'deki başka mücadelelere, başka kiracılara, e, depremi bekleyen e, yurttaşlara bir e, umut olması vesilesiyle gerçekleştirdiği bir etkinlik. Evet, bir örnek. Bir örnek. Proje aslında. Evet. E, hemen devam edelim. Sinem Boyacı ile evet. e, nasıl katıldın? E, ben bir umut e, tün çalışmalarına dahildim e, ki yaklaşık 2012'den beri. Düzce Umut Atölyesi de bu bir Umut'un alttaki çalışma alanlarından biri aslında. Açık çağrıyı yapan ve daha sonra bu atölyeyi bu mühendis, mimar, plancı, arkadaşları bir araya getiren dernek. Ben bu arsa kazanımından önce şimdi hukuki süreç devam ederken hani takip etmeye başlamıştım. Düzce süreci de. Daha sonra işte arsa verildi kooperatife. Dava sonuçlandı. Arsayı kazandı kooperatif. Sonrasında bu açık çağrı sonrasında mimar projenin ...gelişim süreci başladı... Ee, ...bu şekilde dahil oldum ben de projeye. Evet... Ee, ...Gizem arkadaşımız... ...Gizem Kıygı, şehir plancı... Hı hı. ...sen nasıl dahil oldun? Ben de 2009 yılından beri... ...Bir Umut'un üyesiyim aslında... ...çalışıyorum... Ee, ...aynı şekilde ben de... yani ...bir şekilde düzce levsiz deprem ...dava süreçlerini takip ediyorduk ama... E, ...tahsis sağlanana kadar bir şey olmamıştı yani bir hareketlilik olmamıştı diyeyim proje anlamında ama ilk dahil olmam 2012 yılında biz bir anket yaptık yani arsa tahsis sürecinin artık sonuna gelindiği anlaşıldığı bir şekilde ve biz orada depremzedelerin ihtiyaçlarını, konut ihtiyaçlarını ve finans kaynaklarının sınırlarını öğrenebilmek için bir anket çalışması düzenlemiştik Düzce'nin hikayesine de aslında bir şekilde dahil olmam bu anket çalışmasından başlıyor. Ondan sonraki süreçte gene işte çağrı hazırlanması, çağrıdan sonra Düzce Umut Atölyesi'nin kurulması süreçlerinde hep arkadaşlarla beraberdik. Evet, e, 2009 başlangıçlı olduğun için e, bize bir umut konusunda da e, kısa bir bilgi verirsen çok evet. iyi olur. Tamam, evet. peki, tabii ki e, mutlulukla. Ya bir Umut aslında yani Düzüce'nin hikayesiyle çok bağlantılı. 99'dan sonra arkadaşlarımız deprem bölgesine gitmişler ve orada arama kurtarma çalışmalarına katılmışlar. Çadır kentlerde deprem zedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik e, faaliyetlerde e, bulunmuşlar. Tabii ki depremden sonra ortaya çıkan en önemli e, sorunlardan bir tanesi hak sahipliğinin tespit edilmesi yani deprem ne kaybı var ne hasarı var bunların tespit edilmesi ve bunların tespit davalarının açılması süreçleri ee, idari davalar konusunda baya bir o, o zaman e, birikim elde edilmiş ve olası bir İstanbul depremine karşı e, bu gündem kamuoyu yaratılmaya başlandığında bunun İstanbul'da kentsel dönüşümle tezahür edeceğini bir şekilde arkadaşlarımız öngörmüşler ve İstanbul'da çalışmalar ...bu şekilde başlamış. Daha sonra bu çalışmalara bir umut derneği e, çatısı altında devam etmişler. Yani aslında depremle de böyle bir organik bağı var derneğimizin. E, kentsel dönüşüm konusunda mahallelere, yani bu rant amaçlı dönüşümler karşısında... ...kendi haklarını savunmak isteyen mahallelere hukuki planlama, e, işte duyurularda grafik, tasarım desteği gibi e, destekler veriyoruz. Onlara refakat ediyoruz depremzedelerle dediğimiz gibi bir faaliyet alanımız var. Bir de iş cinayetleri e, konusunda e, çalışmalar yapıyoruz. Adalet ad arayan işçi ailelerine refakat ediyoruz. E, i̇ş güvenliği meclisiyle birlikte çalışıyorsunuz. O da evet, Hazreti, Almanak. Evet, tanıyorum. Evet, kol şey dirsek temasınız var onlarla evet. da. Bir de her yıl e, iş cinayetleri Almanak çıkartıyoruz. E, yıl e, iş cinayetleri haberlerini derliyoruz basından ulaşabildiğimiz kadar. Ve tabii ki ailelerin e, nöbet tutuyorlar her ayın ilk pazar günü Galatasaray Lisesi'nde saat 1'de. E, onların nöbetin duyurusu ve e, düzenlenmesi konusunda ailelere yardımcı oluyoruz. Genel olarak faaliyetlerimizin ana hatları bunlar. Eksik bıraktığım bir şey varsa arkadaşlarımla tamamlasınlar. Evet yeni bir faaliyet alanımızda o da mahallelerden e, doğdu. Mülteciler üzerine mültecim hemşerim diye... ...bir dayanışma ağı kurdu arkadaşlarımız. Bu İstanbul'da mı? İstanbul'da. İstanbul dışında söz konusu mu? İstanbul dışında bildiğim kadarıyla şu an söz konusu değil. Çalışma yok. Yani faaliyetler genel olarak... ...İstanbul'da... ...mahallelere yerleşen mülteciler... ...üzerine başlar Biz mahalle dernekleri aracılığıyla... ...mültecilerle... ...temasa geç, geçildi. Ve o mahalle dernekleri aracılığıyla şimdi e, mültecileri odak alan, onların e, sorunlarını odak alan e, bir çalışma dizisi yapılıyor. Ama tabii ki burada şey belirtmek lazım, yani sadece bir Umut'un alt kolu olan bir ağ değil, mültecim hemşerim. E, çok bileşenli, yani mülteci üzerine çalışmalar yapan e, birçok dernek ya da kurum ya da kişi... E, bu ağın bir e, bileşeni durumunda. Evet, e, bu arada hemen iki arkadaşı anmak istiyorum. Bunlara da buradan bir selam gönderelim. Erbay Ücak ve e, Ayşegül Şenold, ikisi de hukukçu. Ama e, Düzce'deki hem Depremse'de Dernekleri hem de Bir Umut Atölyesi'nin oluşmasında, aynı zamanda da tabii Altın Saatler programına katkıları nedeniyle de onlara bir selam gönderelim buradan. Ee, Yaşar, biraz da sergiden bahsedelim. Bu sergide ne yaptınız, neler var, izleyiciler neler görecekler? Ee, serginin e, omurgasını, bütün bu sürecin e, birincil kaynaklardan. ...fotoğraflar, gazete küpürleri ve orijinal belgelerle anlatıldığı çok uzun bir zaman çizelgesiyle başlıyor. İşin ismi kırılma, aynen bu depremdeki sonrası kırılma ve devamındaki süreci anlatan bir zaman çizelgesi. Burada dört tane temel soru ve kavram üzerine odaklanıyoruz. Biri deprem, depreme hazır mıyız? Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı? Düzceli kiracı deprem ne yapmış? Biz buradan ne dersler çıkarmalıyız? İkinci temel mevzu katılım. Katılımı sadece mekansal planlamaya, tasarıma katılımın ötesinde bir yurttaşlık hakkı olarak nasıl ele alabiliriz? Bu bu mevzuyu kiracılı, evet, düzceli kiracı deprem ne öğrenebiliriz? Onlar belki de Türkiye'nin ilk kiracı hakları, hareketini başlatıyorlar. Ee, bu e, hareketin içinde katılımın çok farklı e, tezahürleri var. Dolayısıyla katılım ikinci e, üst başlığımız oluyor. Üçüncüsü kooperatif mevzusu. Başka bir kooperatif mümkün mü diye soruyor bu iş. Kooperatifçilik, özellikle konut kooperatifçiliği ne yazık ki e, karnesi e, Türkiye'de çok, çok olumsuz değil. İlk duyulduğunda hemen bir tepkiyle karşılanıyor ama burada başka bir kooperatif deneyimi olduğunu iddia ediyoruz. Bu süreci yakından takip eden, gören, gözlemleyen ve katılan arkadaşlar olarak. Aslında geçmişte de iyi ama çok az sayıda kooperatif örneği vardır. Var. Evet. Dolayısıyla bu iyi örneklerin özellikle içinde bulunduğumuz işte krize, mekansal krize, kent krizine, ekolojik krize belki de bir cevap olabileceğini de düşünerek ...daha görünür olması gerektiğine inancımızdan başka bir kooperatif mümkün mü diye gene soruyoruz. Son olarak da dört duvarın dışında yuva nedir diye bir soruyu aslında cevaplamaya çalışıyor. Düzcelerin tarihini anlatan zaman çizelgesi. Konut Türkiye'de ekonominin şu anda belki siyasetin çok merkezinde yer alıyor. İnşaat, toprağın altına ve üstüne yapılan inşaat faaliyeti... Ancak burada konutu bir yuva olarak kullanımı öne çıkartacak ve kullanıcıyı öne çıkartacak şekilde ele alan örnekler yok. Tartışmalar da bu yönde değil. Tamamen bir yatırım, ekonomik fayda olarak bakılıyor. Peki biz tekrar konutu yuva anlamına nasıl getiririz? Evin içi ve dışını nasıl birleştiririz? Özel alanla kamusal alan arasında... Ki geçişlerle konut nasıl ele alınabilir gibi bu dört e, büyük soru aslında deprem, katılım, kooperatif ve yuva kavramları etrafında şekillenen bu dört soru bütün serginin de e, aradığı, cevap aradığı soruları oluşturuyor. Aynı zamanda e, bu düzce e, umut atölyesinin düzceli dep kiracı deprem zedelerle gerçekleştirdiği katılımcı tasarım süreci belki de Türkiye'deki e, nadir, belki de ilk baştan sona katılımcı tasarım uygulaması olabilir bunun da bir model olarak daha fazla konuşulması üzerine düşünülmesi sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz işte biz içimizdeki akademisyenler bu alan içinde çalışan insanlar meslek insanları olarak o yüzden serginin büyük bir kısmı katılım mevzusuna ayrılmış durumda adım adım biz düzcedeki işlediğimiz süreci çok şeffaf bir şekilde ...farklı metotlar geliştirdiğimiz araçlar ve orada yaptığımız çalışmaların birebir orjinal çıktılarını bu sergide sergiliyoruz gösteriyoruz Hani insanlar buradan ilhamını alsın başka bağlamlarda katılımcı süreçleri yeniden örmeye çalışsın diye. Gene sergide ilk defa sergiyle başlayan, gene ilhamını kiracılardan alan Umut Arşivi diye bir çalışma sergileniyor. Umutarşivi.org diye bir web sitesini sergiyle açtık. Burada bu 16 yıllık mücadelenin görsel arşivi, video arşivi mekan harita bazlı erişilebilir formata geldi. ...umudumuz, bu, bu, bu, bu tarzda umut veren e, mekan mücadelelerinin paylaşılacağı bir platformu e, hayata geçirmek... ...insanların kendi umut hikayelerini, videolarını yükleyebilecekleri bir platformu e, göstermek. Gene sergide e, Fatih Pınar ve Burcu Kolbay'ın çektiği düzce, düzce sürecini anlatan üç tane kısa belgesel yer alıyor... Sinan Logi sanatçı mimar onun yaptığı bir anıt heykel de var. Bu anıt heykel Düzce'nin üretilen Düzce Umut Evleri projesinin modelini bir heykel olarak bir anıt olarak katılımcı tasarımı anıt ismiyle paylaşıyor. Bu da sergide görülebiliyor. Da sergide görülebiliyor. Son olarak da harcımıza umut kat diye bir Panoyla İstanbul kamuoyu ve sergiyi gezen herkes bu sürece destek olmaya bir çağrı yapılıyor. Nasıl katkı olursa olsun gel sen de katıl ne verebilirsen zamanını, kaynaklarını imkanlarını sen de paylaş diye bu modelin çoğalması için böyle bir katılımcı bir arayüzde yaratılmış durumda. Herhalde eksik bir şey bırakmadım sergi ne zamana kadar devam edecek? 11 Haziran'a kadar. Aslında e... kısa bir süredeyiz. Kısa bir o nedenle evet. de dinleyicilerimizin biraz hızlı davranması gerekiyor. Studio X Fındıklı'da evet. internet adresinden çok rahatlıkla bütün bilgilere ulaşılabilir. Tabii ki bir de siz hem kendi bloğunuzda blog adresini de verelim lütfen. Hem de serginin özel bir ...Facebook sayfası var... ...oradan da dinleyicilerimiz rahatlıkla... ulaşabilirler. Evet, yani. Studio X'in... ...sayfasından, etkinlik evet. sayfasından... ...görebilirler bilgileri. Evet. Kendi ee, sitemizde düzceumutevleri.org... ...buradan. Evet. Burada belki bir e, ekleme yapmak isterim. Tabii, hani bu, tabii. E, özellikle... E, ...Düzce Umut Atölyesi'nin... E, ...yapısına dair biraz önce konuşurken... Bir yanlış anlaşılma olmasını istemem. Bu, buradaki bir çağrıyı aslında evet, Bir Umut Derneği üzerinden yapılan çağrıya çok fazla sayıda gönüllü meslek insanı cevap verdi. Sonrasında kurulan Düzce Umut Atölyesi aslında biraz doğrudan bir yapıyla bağ olmayan, kendi içinde işleyişi olan, daha bağımsız birçok katılımcısı olan, dernek dışından... Tabii çok katılımcısı, olan, dışında da. katılımcısı olan bir atölye ve ilginç bir şekilde belki gene nadir örneklerinden biri olduğu için vurgulamak istiyorum. İstanbul'da bulunan bütün planlama ve tasarım okullarının akademisyen ve öğrencilerinden bu atölyenin gönüllüleri olduğu halen de içinde yer alıyorlar. Yani İTÜ'den de, Yıldız Teknik'ten, Mimar Sinan Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, sonrasında Koç Üniversitesi gibi çok farklı Hı. üniversite gelen akademisyen ve öğrenciler bu süreci, bu atölyenin bileşenleri oldular. Bir kısmı çok yoğun bir şekilde takip ediyor, gönüllüsü oldu. Bir kısmı zaman zaman destek veriyor. Hatta yurt dışından desteklerimiz de oldu. O yüzden Düzce Umut Atölyesi'ni kendine has, kendine bir atölye olarak herhalde söylemek gerekir. Evet, birçok bileşeni var aslında. Yani şeyi de belki söylemek gerekir. Yani biz aslında Düzce Umut Atölyesinde bu süreci nasıl anlamlandıracağımızı düşünürken, e, depremzedelerin yürüttüğü mücadeleyi birlikte mücadele olarak adlandırdık. Düzce Umut Atölyesinin birçok farklı bileşenle e, devreye girdiği kısmı birlikte tasarım olarak adlandırıyoruz. E, ve Düzce Umut Atölyesinin birinci yaş gününden itibaren e, büyük bir etkinlikle artık birlikte inşaat aşamasına geçtiğimizi duyurduk. Ee, aslında bu süreçte de hani kapımız gerçekten hani düzcü Atölyesi'nin herkese açık ve bağımsız e, bir bileşen. Ee, orada da birinci yaş günümüzde destek panomuzu gene koymuştuk, Studio X'te yapmıştık bu, e, bu etkinliğimizi de. E, ne destek verebilirsiniz? Yani nasıl dayanışabiliriz diye sormuştuk e, katılımcılara ve orada e, bir mimarlık ofisi. E, bize destek verebileceğini söylemişti ve şantiye binası plankton çalışmalarıyla birlikte onların dayanışmasıyla yapılmış oldu. İtülü evet. gönüllülerin kurduğu plankton Hı. diye bir gönüllü plankton. tasarım ekibinin Hı. Hı. bize verdiği ya da bizde dayanışması sonucunda şu anki sosyal merkezimizin de tasarımı olmuş oldu. Evet aslında katılımcı model birçok katılımla gelişiyor ama hala... Katılma ihtiyaç var Tabii mı? Tabii ki. Tabii ki hala katılma ihtiyaç var. Zaten birlikte inşaat dememizin nedeni bu. Yani başka bir şekilde inşaat yapılabileceğini de aslında göstermek istiyoruz. Elbette bu öncelikle deprem zedelerin yükümlülüğünde, sorumluluğunda olan bir süreç. Yani kesinlikle kendileri de zaten hani bu süreci başka bir şekilde halletmek ya da çözmek isteğinde değiller. Fakat inşaat yapımına da başka türlü bir dayanışmayla bildiğimiz işte malzeme anlaşmaları, müteahhit anlaşmalarının dışında başka bir kamusallıkla bir konut üretiminin mümkün olduğunu aslında göstermek istiyoruz. Bu anlamda da tabii ki destek verebilecek kişi, kurum herkesi bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz, bekliyoruz. Bu bu ara, yani sadece bu firmalarla ya da işte malzeme tedarikçileriyle ya da malzemeyle çözülecek bir şey değil. Bunların iletişimini, aradaki bağlantıları koordine edecek, bu hikayeyi anlatabilecek, anlatmak isteyecek birçok arkadaşımıza ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani hiç ben malzemeden anlamam, inşaat mühendisi değilim, mimar değilim, ben buraya katılırsam ne yapacağım diyen arkadaşlarımıza da çağrı olsun. ...gerçekten yapılabilecek çok fazla şey var. ...belgeselciler gelsinler... Aynen. ...belgesinler <gülüyor> değil mi... ...arşivciler gelsin... E, ...arşiv malzemesini toplasınlar... Evet. E, ...o anlamda hakikaten... ...yani orayı yeşillendirmek isteyenler... E, ...kalksınlar... ...hem çevre mühendisleri... ...hem e, peysajcılar... E, ...kalksınlar gelsinler... E, ...kaç konut yapıyorsunuz? E, 29 konut... Yani ...29 blok toplam 200, 234... 234. Evet. 234 tane üye mi var? Nedir o şeyi biraz anlatabilir e, Şu an 178 tane üye var. Evet. E, i̇şte konut sayısını tamamlamak için 60 tane daha üye alabiliriz şu anda. E, onun e, işte şartları belirlen, hangi koşullarda hangi şartlarla alabileceğimize dair. E, şimdi 60 tane daha üye kabul edeceğiz. Evet. Kooperatif. Kooperatif böylelikle e, yapılmış olan e, evleri bir yöntemle Dev, devir mi alacak? Nasıl olacak? Kura mı çekeceksiniz? Ne yapacaksınız? E, kura değil. E, bu evlerin e hani kimin nerede oturacağına dair e, bir e, yoklama yapmış olmak için bir evimi seçme rehberi hazırladık. Yine atölyede arkadaşlarla. Daha sonra bunu kooperatif üye, üyelerine sunduk. E, i̇çinde 4-5 tane sorumuz vardı. İşte nasıl e, yani neye yakın bir kontta oturmak istiyorsunuz. Üç artı bir mi? Dört artı bir mi? Kaç katlı bir binanın kaçıncı katında oturmak istiyorsunuz? Çünkü bizim bloklarımız üç ve dört katlı bloklar. Ee, kimisi ara katta oturmak istiyor. Kimisi giriş katta oturmak istiyor. Kimisi en üst katta oturmak istiyor. Ee, avlulara dair sorularımız vardı. Çünkü e, çocukların oyun alanı olmasını ist e, oyun alanı talep etmişlerdi. Biz yaptığımız vaziyet oyununda çocuk odak grup ee, ...çalışması sonucu çocukların e, bir oyun alan talebi olmuştu avluda. Ee, evim seçme rehberinde bunu da sorduk. Bu avluya yakınlık, uzaklık e, talebiniz nedir gibilerinden. Ee, bunun sonucunda bir e, döküm yaptık. Ee, nerede yığılma oluyor, ne tarz konut e, daha çok talep ediliyor, hangisi daha az talep ediliyor dair. Ee, bunun sonucunda e, şu an bir dağılım yapılmadı. ...eğer bundan bir sonuç çıkmazsa ve eğer talep kura doğrultusunu olursa kura çekilecek. O zaman kura çekilecek. Evet, evet. vaziyet oyunu dedim, hı hı. ne demek bu? Vaziyet oyunu geçen sene e, düz, e, kooperatife gidildiği zaman e, üyelerin e, nasıl bir mahallede, nasıl bir e, alanda yaşamak istediklerine dair... ...onların taleplerini anlamak üzerine yapılmış bir oyundu. Bu insanlara bloklar ve planlar verildi ve on, onlara vaziyet planı üzerinde yerleşmeleri istendi. Hani evlerinizi yerleştirin, ne istiyorsunuz, konut nerede olsun, bunun yanında ne olsun gibilerinden. Daha sonra odak gruplara ayrıldı. Kadın odak grup, çocuk odak grubu ve erkek odak grup olarak. Yaşlılar ve gençler. Yaşlılar ve gençler pardon. Ve onlarla ayrıca e, birebir çalışma yapıldı. Çocuklar ekstra olarak yani ne talep ediyor, kadınlar ne talep ediyor, çocuk oyun alanları çocuklarla yapılan odak grup çalışmasına çıktı ve böyle böyle bunlar da projeye dahil edildi. Aslında bu tabii bu e, projenin o ön aşamaları için herhalde birkaç tane program yapmak lazım. Çünkü Hı -hı. ne kadar detaya inersek o kadar enteresan Hı -hı. örneklerle karşılaşıyoruz. Hem e katılımcılık <gülüyor> açısından hem de yenilikçilik açısından evet. herhalde. Mesela bu vaziyet oyunu daha önce dünyanın başka bir tarafında uygulanmış ve sonuç alınmış bir şey mi? Yoksa bu Benim da... E evet. ya, bu belli yerlerde mevcut Yapılı çevrenin, mahallelerin iyileştirilmesi için o civarda yaşayan insanların bir mahalle modeli etrafında toparlanıp insanların sorun alanlarını ve çözüm önerilerini sundukları arayüzler kullanılmış, kullanılıyor da. Ama bu kadar hani sıfır bir arazi üzerinde bir baştan bir Orada yaşayacak insanlarla, hali hazırda aslında komşu olmamış ama komşu olacak insanlarla bir mahalleyi tasarlamak aslında dünya ölçeğinde yeni sayılabilecek şeylerden biri. Bir katkı yani. Katkı. Hı. Yani şunu yapmadınız, siz bir proje hazırlayıp bakın sizin için en iyisi budur. Bu? Genel e, yöntemine e, ters bir yöntem hmm. biz dediniz. Aslında tabii benim en merak ettiğim kısım da bu katılımcılık hmm. konusunda e, özellikle e, ihtiyaç sahibi olan evsizlerin yani kooperatif sahipleriyle e, o yürüttüğünüz e, çalışmanın sürecinin detaylarını e, almak istiyorum. Biraz, biraz böyle birkaç örnek vermem mümkün mü gizem. Tabii ki. Ya yani ilk önce biraz daha şey detaylandırabiliriz bu oyunumuzu. Ya yani bu oyun hakikaten önemli bizim için. Çünkü birkaç tane alternatif plan hazırlayıp onlara sunup hani bu şekilde birini seçelim, hangisini seçelim gibi bir yöntem izlemedik. Ya yani başından itibaren gerçekten eee ihtiyaç ne? Bunu çözebilmek için Hani elimizdeki analiz imkanlarının hepsini kullanmaya çalıştık. Onları dinlemeye, anlamaya çalıştık. Anket çalışmaları bunun bir ayağıydı. Dediğimiz gibi maket oyunu bir ayağıydı. Bu arada oyunlarımız şu an sergide aynı şekilde maketler duruyor. Git Sergiye gidenler o, o oyunu kendileri de oynayabilirler. Oynayabilecekler yani. Aynen. Evet. Ee, Kendi mahallemizi oluşturabiliriz orada. Tabii evet. ki, evet. Aynen. Evet. Ee, Birincisi bu vaziyet planının oyunuydu. Vaziyet planının oyunu hazırlandıktan sonra e, bu çıkan örüntüler analiz edildi e, ve e, şeylerle de birleştirildi. Bu odak grup çalışmalarıyla da birleştirildi çıkan planlar. Yani hem görsel hem sözel çalıştık aynı anda. E, daha sonrasında vaziyet planlarını, alternatiflerini onların e, algılarına göre çıkardıkları alternatifleri gidip düzceli depremzedelere sunduk. Ee, ...bir oylama yapıldı bu alternatifler üzerinden. Anlatıldı neye istinaden bu e, vaziyet planlarının çıkarıldığı. Vaziyet planları çıkarıldıktan sonra ev içi e, tasarımını geçtik. Düzenlemelerine geçtiniz. Tabii. Onda da e, bir oyun tasarladık gene. E, küçük küçük metrekare seçenekleri bulunan salon... İşte yatak odası, oda, mutfak, kiler, bir evin içinde bulunacak birimler neyse hepsini ayrı bir şekilde tasarlayıp onları bir oyun olarak birleştirmelerini istedik. Ve bu birleştirmeler sonucunda ortaya çıkan aslında konut tipolojisi belli oldu. Yine bu oyunumuz da sergimizde duruyor. Herkes kendi evini orada gene tasarlayıp fotoğrafını çekebilir. Çok güzel. Evet. Ee, o zaman bu noktada bir e, küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. E, hemen aradan sonra Düzceli Evsiz Depremzedeler Konut Kooperatifi Başkanı arkadaşımıza Sami Kılıç'a bağlanacağız. Evet dinliyoruz. Müzik Radyo doksan dört altın saatler programının ikinci bölümündeyiz. Biraz geç girdik herhalde değil mi Feryal? <gülüyor> Peki ee, evet şimdi e, Düzce'ye bağlanıyoruz. Düzce'de evsiz depremzedeler konut kooperatifi başkanı Sami Kılıç telefon hattımızda. Sami Bey merhaba. Merhabalar Gülmen Türen Bey. E, programı dinliyor musunuz bilmiyorum ama Sinem Boyacı, Gizem Kıygı ve Yaşar Adanalı ile birlikte stüdyodayız. Onlar da selamlarını kendileri gönderecekler. Merhaba, Merhaba Sami abi. abi. Merhabalar, <gülüyor> merhabalar abi. selamlar, kolay gelsin. Evet biz faaliyetleri ele alıyoruz, projeyi ele alıyoruz ama şantiye herhalde devreye girmiş ilk sosyal merkezinde e, malzemeleri gelmiş herhalde. Biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz orada? Şu anda işte inşaat fırsatlarımızı aldık. Dolayısıyla fiili olarak da işlemlere başladık. Sosyal merkezin altyapı işlemlerini dünden itibaren Belediyesi ile birlikte düşmeye başladık. Çok güzel. E, bu bütün izinleri e, aldık derken e, yapılacak konutlar dahil ee, ve e, bütün e, bloklar dahil hepsinin izinleri alınmış vaziyette mi? Evet. Biz yolda şimdi 29 blok yapacağız. Konut olarak. Bir tane de sosyal merkez yapacağız. Evet. 329 adada. Dolayısıyla o sosyal merkezin de inşaat fırsatını almış bulunuyoruz. Çok güzel. Sosyal mer evet. merkez neden öncelikli? Önce evleri yapmıyorsunuz. Sosyal merkezi yapıyorsunuz. Neden? Neden? Çünkü sosyal merkez orada bütün arkadaşlarımızla birlikte olacağımız bir merkez. O merkezin ileriye dönük fonksiyonları var. Bu fonksiyonlar orada bir yemekhanemiz olacak, toplantı salonlar, salonumuz olacak, ofislerimiz olacak, misafirlerimiz içinde misafirhanemiz olacak. Biz orada yerine doğru gelir düzeylerine yardımcı olsun diye organik malzemeler üreteceğiz orada. Dolayısıyla öncelikle o. Şimdi inşaatlarda bizim ana sözleşmemize göre e, inşaat teknik heyetinin hazırlayacağı program dahilinde e, haftada bir gün veya on günde bir çalışma mecburiyeti var. Evet. Ortaklarımızın iş gücüne göre inşaatlarda basit işçilik getir götürülerini yapanlar olduğu gibi biraz yaşlı yengelerimiz, hanımlarımız, kadınlarımız var. Onların da işte bu sosyal merkezdeki yemekhanede e, tabii gıda ürettiğimiz merkezde çalışarak Oradaki çalışma bütün yerine getirmesini hedefliyoruz. Evet mesela İstanbul'dan arabaya binip gelsek oraya e, sosyal merkez açıldıktan sonra hem projeyi tanımak hem e, sizlerle irtibat kurmak mümkün olabilecek mi? Tabii ki tabii ki. Bütün bunlara yönelik yani dışarıdan gelecek misafirlerimizi de orada ağırlamak bir günlerimiz dolu dolu geçirmesi için yürüyüş parkurlarımız orman gezintilerimiz işte millet yoruldu, dinlendi, morali yerine geldi. Sonra gelip orada üretilmiş olan tabii ıdalardan yeteri kadar neyse kendi ihtiyacı onları alarak mutlu ve mesut olarak dövüş yoluna girdikleri bir çalışmayı şimdiden başlatmış olduk işte. Anladım. Peki şantiye mer e, şantiyenizi ne zaman kuracaksınız? Evet. O, Şan şantiye binasını ne zaman kuracaksınız? Bu merkez şimdilik Şantiye binası görevini görecek aynı zamanda, aynı zamanda sosyal merkez görevini görecek yani geniş kapsamlı bir yapı bu evet. böyle basit hemen iki, iki tane konteyner iki tane odası olan bir yer değil 255 metrekare üzerinde kurulacak olan bir sosyal merkez evet söylediğiniz gibi uzun vadeli birçok sosyal faaliyetinde yürütülebileceği bir yer herhalde değil o, mi biz öncelikle burayı şantiye binası olarak düşünmüştük Şantiye binasının vasfı, inşaatlar bittikten sonra yıkılması üzerine yapılan bir yapı olduğu için onun da hesaplarını, kitaplarını yaptık. Bize 40-50 bin liraya mal oluyor bir şantiye binası. Bir 2 iki sene sonra yıkacağımız bir şantiye binası yerine kalıcı olan sosyal merkezi de projelendirerek inşaat ruhsatını alıp kalıcı olan bir binayı yapmak yapmayı hedefledik. Çünkü bizim böyle çöpe atılacak paramız yok ki. Bir buçuk sene kullanalım, bir buçuk sene sonra tutalım orayı yıkalım, yerine başka bir şey yapalım gibi gerekli bir yatırım şimdiden önlemiş olduk yani. Sosyal merkezi ne zaman tamamlıyorsunuz? İlk ziyaretçileri ne zaman kabul edeceksiniz? Bir buçuk aya tamamlıyoruz nasıl olursa. Çok güzel, çok güzel. Peki bu proje ne zaman tamamlanacak Sami Bey? Bu kıyım. Bu projenin hedefi 2017 Kasım'ında tamamlanacak. 2017 Kasım'ında bitireceksiniz. Evet. Tamamını 29 blok tamam. ve bütün çevre düzenlemeleri dahil. Çevre düzenlemesini tam demeyeyim de yani 234 konut 29 blok tamamlanmış ve ortaklarımıza teslim edilmek üzere planlandı, hedeflendi. Evet. Sosyal merkez dışında gene ortak kullanıma açık. Başka e, alanlar olacak mı? Okul, e, kreş gibi. Okul yoksa okul yakınımızda var. var. Güzel. Bu, bu sosyal alanda e, sosyal merkez, kreş ve daha sonra ortaklarımız konutlarına yerleştikten sonra orada ortaklarla yapılan toplantılarda neyi kendimiz için sosyal olarak gerekli görüyorsak Onları birlikte konuşup, tartışıp, katılımcı bir projeyle, aynı Züce Umut bizimle birlikte olup da bu hale getirdiğimiz proje biçiminde, orada neye ihtiyacımız varsa onları tasarlamaya hedefliyoruz. Evet, peki nelere ihtiyacınız var? Şu anda işte bizim ortaklarımızın katılımcı düşünceyle söylemiş oldukları şeyler, orada basket sahası istiyorlar, futbol sahası istiyorlar, yürüyüş parkurları istiyorlar, küreş istiyorlar. Sosyal merkezi istemiştiler. Şimdiden onu planladık yerine getiriyoruz. Dolayısıyla o bizim elimizde şu an üç tane arsa var. 329, 331, 332. 329 olan arsayı tamamıyla 10 dönüm olarak sosyal amaçlı kullanmak üzere ayırdık. Biz. Orada konut alanı yoktur. Evet. Peki şu anda ihtiyaçlarınız neler? Şu anda ihtiyaçlarımız inşaatlara başlıyoruz. Bizim inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler, fabrikalar, bu konuda kimler varsa faaliyet gösteren onlardan bu çalışmayı takip etmelerini, bu çalışmanın başlangıcını, bugünlere geliş hikayesini dinlemelerini, dolayısıyla e, dayanışmacı olan bu çalışmanın onlar tarafından da dayanışma ruhuyla katkılarını bekliyoruz. Bunlar e, maliyetine malzeme olabilir, bağış olabilir kendi güçleri oranında. Bağışı derneğinize mi yapıyoruz? Nasıl oluyor? Efendim? Bağışı nereye yapıyoruz? Kooperatife bağış yapılıyor mu bilmiyorum ama e, nasıl bir bağış alabilirsiniz? Kooperatif, kooperatifimiz ile ilgili malzeme veya nakit yardım olarak da yapabiliyorlar. Ha, güzel. Finans da İki tane hesabımız var bizim. Döviz hesabımız var, TL hesabımız var. Oraya bağışlar gelmeye başladı zaten. Çok güzel. çok güzel. Yurt dışından da alıyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Mesela İsviçre Yapı Kooperatifler Birliği'nden Yüce Umut Atölyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları desteklemek, onların masraflarını karşılamak e, kapsamında 25 bin frangımız gelmiştir. Çok güzel. Yüce, Yüce Şubesi'nde şu an duruyor. Ayrıca e, konteyner ihtiyacımızı gidermek üzere e, bu çalışmayı bilen tanıdıklarımızdan 7 bin lira Türk parası olarak da bağış yaptılar. Bu devam ediyor işte. Sosyal merkezin e, duvarlarını örmek için ihtiyacımız olan Pozo Blok. Bir firma bunu bize bağış yaptı. Bir tır dolusu bir ay önce geldi. Evet fotoğraflarını gördük. gördük. Facebook sayfanızda Evet, işte o konzo bloklarımızda geldi. Dolayısıyla o sosyal blok, sosyal merkez öyle bir hale geldi ki Rüzi Umut Atölyesi'nin de yapmış olduğu e, kampanyalarla neredeyse kooperatif ortaklarının banka hesabına yatırdıkları inşaat giderlerinden hiç bahsetmeden etmeden o sosyal merkez e, yapılacak duruma geldi. Çok güzel. Dinleyicilerimize e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Dinleyicilerimize söylemek istediğim önce dinledikleri için teşekkür ediyorum. Sonra dinlediklerini, yorumlamalarını bekliyoruz. Bu, bu çalışma e, Türkiye'de ilk olan bir kiracı hareketidir. Hak arama mücadelesi olarak başlamıştır. Ama bu hak arama mücadelesinde e, şu anki iktidar bizi 16 yıldır buna erişmemek üzere elinden gelen engelleri yapmıştır. Bu mücadele safa safa bugünlere gelmiştir. Bunun birinci safhası seçilmişler ve atanmışlar nezdinde olmuştur. Ama o bürokrasinin ve yönetenlerin hasetliği yüzünden bir türlü hakkımızı gerektiği şekilde elde edememiştik. Ama sonra iyi ki bu memlekette hukuk var yani. 2005 yılında açtığımız davayı 7 sene sonra olsun kazandık. Ve mahkeme kararıyla aldık biz bu hastaları. Biliyorum, evet. Altın Saatler programında bunlardan çok bahsettik. Sizin arkanızdan kaç tane kooperatif kurulduğunu da dinleyicilerimiz biliyor. Evet, dolayısıyla şimdi bu, bu hak arama mücadelesinin biz örnek olduğunu düşünüyoruz. Bunun e, toplumda eğer gerçek anlamda anlaşılır ve örnek alınarak tatbif edilirse toplumun her kesimine Umutlarını gerçekleştirecek bir çalışma olacağını söyleyebilirim. Çok çok teşekkürler Sami Bey. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Size bol kuvvet, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler ediyorum. Oradaki arkadaşlara selamlar. Sizin de yaptığınız yayınlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Toplumun gerçek anlamda açık, şeffaf ve temiz bilgilere ihtiyacı var. Bunu da sizler sağlıyorsunuz. Son derece teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Günler. İyi günler, iyi günler, iyi günler. İyi günler, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, sami kılıçla görüştük. Ondan da bilgilerimizi aldık. E, i̇şler iyi gidiyor arkadaşlar. Yani sosyal merkez şantiye diyelim. Sosyal merkez ve şantiye olarak kullanılacak alan hazırlanıyor. Ve çok kısa bir zaman içinde de bitiriliyor. Peki şimdi şu ihtiyaçlar meselesine ben yeniden dönmek istiyorum. Lütfen aklınızdaki ihtiyaçları dinleyicilerimize ulaştıralım. Öncelikle belki şey vurgusunu yapmak lazım. Burada bütün kaynakların şantiye binası ve sosyal merkez olarak vurgulanan binada da görüldüğü gibi aslında tüm kaynakların verili, verimli kullanımı, ee, ...önemseniyor bu projede. Evet. Yapılan bir işin birden fazla faydası olması önemseniyor. Ee, dar gelirli üyelerin e, verdikleri bir mücadele bu. Bunun farkında olarak e, bütün adımlar atılıyor. İnşaat maliyetleri e, her türlü kısılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla aslında e, bu inşaat sürecinin kendisi... E, ...başlı başına bir alternatifi ortaya koyuyor... Aynı oranda şimdi Düzce'li kiracı depremselilerin yaşayacağı konutları Düzce'de çıkıp piyasada almaya kalktığınızda bunlar minimum e, e, e, iki kat e, fazla fiyatlar verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada aslında dar gelirlinin sağlıklı ve güvenli konutta yaşamak için e, piyasanın sunduğu şartlardan çok daha... Uygun şartlarda, elverişli şartlarda, elverişli şartlarda <gülüyor> konut üretiminin mümkün olduğunu gösteriyorlar. Bu da bu gösterilen şey aslında politikanın yani sosyal konut politikasının nasıl olması gerektiğini hepimize hatırlatıyor. Ya, Başta tabii, tabii devlet tabii. olmak üzere yani konut üretiminin çok daha makul fiyatlarla olabileceği, insanların erişebileceği e, gösterilmiş oldu. Belki vergi indirimleri, e, KDV indirimleri vesaireyle çok rahatlıkla desteklenebilecek bir alan olabilir. Çünkü hakikaten çok özgün bir girişim bu. Ya bu kooperatiflerin öncelikle işte toplu konut idaresi TOKI'nin varlığı aslında toplu konutların kooperatifler eliyle düzceli ko kiracıların kooperatifi gibi kamu arsalarının hak edenlerin erişebildiği ve uygun kredilerle desteklendiği ...bir modeli sunmak olmalıyken... ...ne yazık ki toplu konti idaresi... ...hakim uygulamalarında bunu yapmıyor. Arz sayı veriyor... ...ama krediyi vermiyor. Mesela burada bu bir genel çağrı. Belki doğrudan dinleyicilerin yapabileceği bir şey değil... ...ama toplu konti idaresinin... ...bizim kooperatifimiz gibi kooperatiflere... ...uygun koşullarda kredi sağlaması gerekiyor. Bu baştan söylenmesi gerekiyor. Ama onun dışında... ...nelere ihtiyaç var... E, bu şantiye sürecinin gene maliyetleri kısmak, e, minimumda gerçekleştirme için her türlü desteğe ihtiyacı var. E, bu inşaat malzemeleri, çimento, demir, kalıp e, e, da dahil olmak üzere. Buradaki istenen aslında e, vurgulamak gerekir, bedava bir şey istenmiyor ama uygun şartlarda, uygun ödeme koşullarıyla e, aslında hakkaniyetli e, projenin ruhuna uygun bir tedarikten, ...bahsediyoruz. Evet. E, bu öncelikle yine iş makinesi... E, ...işte burada... E, ...dozerler... E, kepçeler. ...kepçeler... ...bunlar olduğu sürece aslında... E, ...bizim... E, ...maliyetleri çok ciddi oranda... ...kısmımız söz konusu. Şu an... ...belli firmalarla bunun görüşmelerini yapıyoruz... ...ve olumlu da geri dönüşler alıyoruz... ...ama netleşmediği için... Şu, ...ne yazık ki henüz e, bunu paylaşamıyoruz. Bu konuda desteğimiz... ...ihtiyacımız olacak. Gene... Ee, oradaki hafriyat işleri için e, şey hafriyat kamyonları Kamyonlar, buna erişimi he. olanlar olabilir e, e, diye söylüyorum belli bir süreliğine en azından bunların e, verilmesi en son e, e, aldığımız bir destek e, işte şantiye sürecindeki bütün lojistik ihtiyaçlarımız için bir şantiye aracının HİBE edilmesi söz konusu. O da e, o netleşmek üzere. Yani aslında bu süreci kolaylaştıracak her türlü desteğe ihtiyaç var. Yoksa... Her türlü desteğe, araca, malzemeye ihtiyaç var. Yani. Yoksa buraya gene öz kaynakla kooperatif üyelerinin kendi e, şeyleriyle, e, finansmanıyla e, yapılan bir proje orada da yanlış anlaşılma olmasın Evet. Istiyoruz. Onu da bir açalım mı? Evet. Yani nasıl e, e, sonuç olarak e, evsizler e, bir e, projeyle birlikte eve kavuşacaklar. E, finansman modeli nedir? E, o konuda da bir e, bilgi verelim dinleyicilerimize. Bu 2012'de yaptığımız ankette e, aslında daha önce bahsetmiştik. E, onların ne kadar aidat ve ne kadar peşinat verebileceklerini analiz etmeye çalışmıştık. Bu analizlere göre e, bir aralık belirledik. Fiyat aralığı belirledik. Bu fiyat aralığına göre o dedikleri bir aydatları var. Her ay mı ödüyorlar bunu? Her ay ödüyorlar evet. aydatlarını. Bir de zamanını bilmiyorum yanlış bir şey söylemeyeyim şimdi. Bir de peşinat ödüyorlar zaman zaman. Bu peşinatları da biz gene onların maddi koşullarına göre belirlemiştik bir fiyat aralığı çıkmıştı. Yani bu ödenen marjın çok yukarısına çıkma olanı yok. Yani çünkü bunlar dediğimiz gibi kiracı depremzedeler. Zaten bir kısmı hala düzcede bir şekilde kirada oturan evet. dar gelirli yurttaşlar. Ee, Yaşar'ın söylediklerine ilk olarak bir de yani gönüllü desteğini aslında gene vurgula, vurgulama, vurgulayalım burada. Ee, çünkü gerçekten yapı, yapılacak çok iş var ve e, bu hikayeyi anlatmak isteyen çünkü bu çok kıymetli bir hikaye hikayeyi anlatmak isteyen, bu işlere destek olmak isteyen herkesin burada yapabileceği bir şey var. Bizim aklımız kısıtlı, herkesin aklı kısıtlı. Bu çoğaldıkça biz bu yaratıcılığı kazandığımızı fark ettik. Yani daha önce örneklediğimiz işte Koç Üniversitesi'nden arkadaşların video desteği, işte başka arkadaşların şantiye binasında yaptığı destek. Bunlar çoğalarak olan şeyler. Biz bunları bir iki kişinin emeği değil bu. Çok büyük bir geniş alana yayılmış bir dayanışma ağının emeği. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben katkı sunabilirim, böyle katkı sunabilirim diyen herkesi bekliyoruz. Yani biz de yani İstanbul'da çoğu insan kiracı. Kiracı oranı çok fazla. Ve bir deprem gerçeğimiz var. ikisini birleştirip bir deprem tarihselliği yaratılmaya çalışılıyor İstanbul'da. Ve bu büyük ölçüde ...işte kentsel dönüşüm üzerinden gidiyor ama e, Türkiye'nin deprem tarihselliğinde bakmamız gereken nokta bu mücadele. Yani biz bu mücadeleye katkı koyabilirsek ileride bizim başımıza geldiğinde e, bunu bir örnek olarak bir hak mücadelesi olarak sunacağız. Evet. Bir de son bir şey, şey ekleyeyim. Bu konutlar 775 sayılı yasaya göre yapılıyorlar. Gece kondu kanunu. De, e, dolayısıyla e, bu bir kere kanunun kullanımında doğru kullanımında bir örnek. Ama ikincisi bu kanunun bir kısıtı var. Dolayısıyla 234 konutun su basman seviyesine çıkması gerekiyor. Bu önümüzdeki Eylül sonunda. E, aslında bizim ihtiyaçlarımızı bu kadar acil kılan e, bir şekilde dayanışma çağrımızı da e, kuvvetlendiren... Bizi bu konuda mutlu eden şey bu, acil terbiye... hale getiren şey evet, bu zaman kısıt, kısıt, zaman kısıt. kısıtı. E, o yüzden biz her türlü katkıya açığız ve herkesi bekliyoruz. Sergide bunu anons ediyor musunuz? Yani sergiye gittiğimiz zaman e, birisi bize e, siz de şöyle bir katkıda bulunabilir misiniz diye bir kağıt, bir broşür veriyor evet, mu? Evet, sergide bir panomuz var girişinde. E, orada. sergide yani biz kendimiz şunu yapabilirim bunu yapabilirim diye maddelediğimiz ihtiyaç listesi var ama onun haricinde bizim aklımıza gelmeyen bir fikri varsa da herhangi birini evet. oraya yazabilir ve e, twitter'da ya da sosyal medyada harcımızı umutkat hashtag ile e, bunu dile getirebilir bu şekilde bize ulaşabilir evet, yaz, yaz ayları e, gençler e, çok rahatlıkla kalkıp e, düzceye gidebilirler e, arazinin yakınında çadır kuracak yer vardır sanıyorum var, var. <gülüyor> e, çadırlar kurulabilir değil mi yani Evet. Çünkü ev sahibi olacaklar, ev, evsizler, şimdi kiracılar, evet. onlar bedenen inşaatlarda çalışacaklar. Kendi özelliklerine, Herkes uzmanlık alanlarına göre e, evet, gençler de gidip orada rahatlıkla konuş, çalışabilirler. Ama tabii bir güvenlik meselesi evet. olacaktır büyük evet. ihtimalle. Onu da sağlayacak arkadaşlar mutlaka orada bulunacak mı? Bulunacaklar. Evet. Bulunacak. Özellikle e, tabii şöyle bir avantajımız var. E, i̇ş cinayetlerine karşı verilen hukuki mücadelelerin e, birçoğunda yer alan e, arkadaşlarımız da bu sürecin gönüllüleri. E, o yüzden şantiye güvenliği de iş güvenliği uzmanları, iş güvenliği uzmanları evet. ve aynı zamanda o şantiyede yer alanların kendi aralarında yapacakları düzenli şantiye güvenliği toplantıları e, aslında mevzuatın birebir nasıl hakkıyla uygulanması gerektiğini gösterecek. O açıdan da örnek bir e, deneyim olacak e, Düzce'deki inşaat süreci. Evet. Yani e, tabii e, dediğiniz gibi e, akıl akıldan üstün e, her şeyi düşünmek mümkün değil ama dinleyicilerimize çok açık bir çağrı yapıyoruz ve e, Düzce Umut Atölyesi'nin e, bloğunu görsünler. Orada bütün bilgilere ulaşacaklar. Ayrıca serginin Düğüce Umut Atölyesi e, Facebook'ta Facebook e, Sergi'ye da. ilişkin bütün bilgiler var. Başka son eklerimiz neler arkadaşlar? İki dakikamız daha var. E belki dinleyiciler arasında olabileceği için ve çok acil ihtiyaçlarımızdan olduğu için onu söylemek istiyorum. E, serginin online bağış altyapısını kurmaya çalışıyor. E, şeyin, e, kampanyanın Kampanya. online bağış altyapısını kurmaya çalışıyoruz. O yüzden e, web uzmanlarına da çağrımız olsun. Eğer bu konuda ben destek veririm. WordPress'te iyi çalışırım diyen arkadaşlar varsa, ...temasa geçerlerse seviniriz. Evet, başka var mı? Ek. Evet. Herkesi bekliyoruz bu süreci sergiye. anlamaya. Sergiye Süre çok de... az, 11 Haziran'da <gülüyor> kapanacak. Aynen. Önce sergiye, sonra dizci oltatöresine. <gülüyor> ondan sonra dizci oltatöresine. Evet. Oraya. Yani gelip yani ille fikir de vermeleri gerekmiyor. Hani gelip dinleyebilirler bizi. Hani sonuçta ha, ondan sonra unuttum? Bilir. Şeyler var mı? Ee, açıklamalar, atölye çalışmaları falan olacak mı sergi sırasında? Konferans önümüzde, olacak mı? Önümüzde iki tane e, e, atölye var. Biri e, deprem üzerine olacak. Deprem acil durumlarda e, ne yapmalı ve deprem kiti yani bu e, deprem çantası üzerine bir tasarım atölyesi yapacağız. Çok güzel. E, ve de e, katılım ve tasarım mevzusunu özellikle mahalle ölçeğinde nasıl ele alabiliriz diye ikinci etkinliğimiz de bu olacak. Doğrudan mahalle... ...derneklerinden... ...orada yaşayanlarla... ...mimar ve tasarımcı plancıları buluşturduğumuz... ...bir tane forumumuz olacak... ...bu 11 Haziran'a kadarki süreç içinde... ...bizi unutmayın, haberdar edin... Tamam, e, ...programda peki. mutlaka duyuralım... ...evet arkadaşlar size çok teşekkür ederiz... ...sağınız... ...Açık Radyo 94.9'da... ...Altın Saatler programında bu hafta... ...konuklarımız Sinem Boyacı... ...Gizem Kıygı, Sami Kılıç... ...ve Yaşar Adanalı idi... Düzceli evsiz depremzedelerin konut kooperatifi ne ilişkin bilgileri sizlere aktardık. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hayatta kalmak için altın saatler